Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın babası Yusuf Ünlü anlatıyor 1965 senesi 27 Şubat Fatih Çarşamba'da doğdu Ahmet Ahmet'in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği ev, İsmaila Camii'ne oldukça yakındı. O henüz üç yaşında gibiydi. Benimle birlikte İsmaila Camisi'ne gidip gelmeye başladı. O kadar küçüktü ki, Bazı cami cemaati rahatsız oldu Ahmet'ten. Daha o küçük dediler ve Ahmet'i camiye getirme dediler. Bu yaşta çocuk camiye getirilir mi diyorlardı. Ezan okunduğunda evden çıkmamla beraber peşime takılır, arkamdan gelir ve beraberce camiye giderdik. İsmaila Cami o zamanlar bu kadar yoğun bir ilgi odağı değildi. Mahmut Hoca Efendi'nin cemaati bugünkü gibi olmadığı için namaz sonlarında onunla oturup mihrapta muhabbet eder, beraber de camiden çıkardık. Yine bir gün namazdan sonra camiden Mahmud Efendi Hazretleri ile birlikte çıkıyorduk. Karlı bir hava vardı. Eski İsmaila Camisi'nin merdivenleri de soğuktan buz tutmuştu. Efendi Hazretleri ile beraber merdivenlerden yavaş yavaş aşağı iniyorduk. Yaklaşık 3-4 yaşında olan Ahmet de hemen yanı başımızdaydı. Zaten yanımdan hiç ayrılmıyordu. Ahmet, çocuk ya, bir anda elimden fırlayıverdi. O buzlu merdivenlerden kayarak küt diye yere düştü. Ben o sırada Ahmet'i tuttum ve biraz istemettim. İstemedince, Efendi Hazretleri dedi ki, ''Sen ona fazla kızma, onun terbiyesini bize bırak. Zira biz ona gerekli terbiyeyi öğretiriz.'' dedi. Bu anlattığım olay şunu gösteriyor. Ahmet aslında bana teslim değildi. Ve yıllar sonra İsmaila Camii Şerifi Ahmet'in ikinci evi olmuştu. Yani Efendi Hazretlerinin manevi himayesine girmişti Ahmet. Evde olmadığı zamanlarda başka yerde aramamıza gerek yoktu. Biliyorduk ki Ahmet kesin camidedir. Başka nerede olacak? Arkadaşları koşup dururken, top oynarken o her zaman bir şeyleri öğrenme merakındaydı. Ve hep camideydi. O zamanlar caminin karşısında Terzi Fahri Efendi yaşardı. Fahri Efendi bizzat Efendi Hazretlerinin hizmetinde bulunurdu. Küçük Ahmet ilk ilim tahsilini Fahri Efendi'den aldı. Fahri Efendi'nin de Küçük Ahmet'in yaşlarında bir oğlu vardı. Bir de aynı mahallede bir doktor komşuları vardı. Onun da yine o ikisi gibi aynı yaşlarda olması gerek bir oğlu vardı. Bu üç çocuğa Fahri Efendi ders vermeye başladı. İşte Küçük Ahmet'in ilk ilim tahsili o zamanlara dayanıyor. Ahmet o dönemlerde cübbe ve sarığa çok meraklıydı, şaşılacak derecede. Annesinin namazlığını alıyor, başına sarıyor, namazını kılıyordu. Kibrit kutusundan camiler yapıyor, çöplerinden cemaat yapıyor ve onlara namaz kıldırıyordu daha küçük yaşlarında. Fahri Efendi'den ders aldıktan sonra ve bu dersler devam ederken, Doktorun oğlunun da adının Ahmet olması üzerine Fahri Efendi bu iki çocuğa hitap etmede karşılık olmasın. Herhangi bir karışıklık olmasın diye bizim Küçük Ahmet çocukluk yaşlarından itibaren cübbe giymeye başladığı için o gündür bugündür oğluma Cübbeli Ahmet ismini koydu ve devam etti. Öyle anıldı. Ahmet çocukluk yaşlarından itibaren cübbe giyiyordu. O zaman ...öyle cübbe var pek yimediğinden ...bu kadar küçük bir çocuğun... ...cübbe giymesi çevrede... ...oldukça fazla dikkat çekti. Ahmet'in yetişmesine... ...ve manevi iklimlerde dolaşmasına... ...dedesi Cahit Bey'in de... ...büyük katkıları oldu. Cahit Bey torununa... ...geçmiş ümmetlerin kıssalarını... ...Peygamberimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve geçmiş büyüklerin menkıbelerini anlatırdı. Ahmet, dedesinin bu anlattıklarını büyük bir dikkatle dinler, ara sıra sorular da sorardı. Bu niye böyle olmuş? O böyle niye düşünmüş? Bazen, dedesinin anlattıklarının etkisinde kalır, duyduklarını uygulamaya çalışırdı. Küçük Ahmet, akranlarından çok farklı hareketler içinde olup, araştıran, ve çok soru soran bir karakter sergiliyordu. O küçücük yaşında kendinden büyükleri muhatap alır, onlarla konuşur, sorular sorar ve cevaplarını almaya çalışırdı. Oyun oynadığı arkadaşlar hep 6-7 yaş ondan büyüktü. Ve onlardan büyük olmasına rağmen her oyunda arkadaşlarına öncülük ederdi. O tarihlerdeki bu hareketlerini onun ileride bir lider olacağının habercileri gibi görüyordu. Öyle de oldu. Bir gün oğlum ağlayarak eve geldi. Annesi, oğlum niçin ağlıyorsun diye sordu. Arkadaşlarım bana sünnetsiz diyorlar. Ben sünnet olacağım. Şaşırmıştık. Annesi durumu izah etmeye çalışmışsa da Ahmet pek ikna olmuşa benzemiyordu. Evde kimsenin olmadığı bir gün, Ahmet, sünnetçi Saadettin Efendi'yi eve getirmiş ve sünnetini yaptırmış. Annesi eve geldiğinde sürprizle karşılaştı. Ahmet sünnet olmuş yatıyor. Sünnetçi Saadettin Efendi de başucunda bekliyor. Şaştık kaldık. Kendi kendine sünnetini yaptırmış, bitirmiş. <Gülüyor> Ahmet ilkokulun dördüncü sınıfındaydı. Yaz tatilinde babasıyla birlikte memleketlerine gittiler. Ahmet okul hayatının dışında sarık sarar, cübbe ve şalvar pantolon giyerdi. Babası memleketlerine giderken yeni bir takım elbise alır ve oğluna zor da olsa takım elbise giydirirdi. İstemeyerek de olsa küçük Ahmet babasının aldığı yeni elbiseleri giyerek... Ayrıca memleketinin yolunu tuttular. Annesi Ahmet'in ahlakını bildiği için... ...her ihtimale karşı... ...bir takım cübbe ve şalvar aldı yanına. Uzun bir yolculuktan sonra... ...memlekete varıldı. Küçük Ahmet orada hastalandı... ...ve bir hafta evden dışarı çıkamadı. Anne... ...oğlunun rahatsızlığının teşhisini koydu. Küçük Ahmet... Cübbe giymediği için hastaydı ve bu yüzden evden dışarı çıkmıyordu. Morali de oldukça bozuktu. Durum babaya anlatıldı. Baba da durumu oğluna sordu. Oğlum bu doğru mu? Küçük Ahmet ses çıkarmadı ama babasının istediğini giyebileceğini söylemesi üzerine yüzü güldü. Hemen üzerindeki elbiseleri çıkardı, cübbesini giydi. Sarını da başına sardıktan sonra gerçekten Hastalığından eser kalmadı Ve babasına sonra dedi ki Baba ne olur Ne olur benim kıyafetime karışma Ben böyle kendimi daha rahat hissediyorum Yine babası Yusuf Ünlü anlatıyor Beldemizin müftüsüyle iyi bir aile dostluğumuz vardı bir gün o müftü efendi ile sohbet ederken oğlandan bahsettim Ahmet'ten. Sohbetimiz esnasında söz döndü dolaştı vaazlara geldi. Ahmet'in isterse bu hafta camide vaaz edebileceğini söyledim. Müftü efendi de sağ olsun bu teklifimi kabul etti. Akşam durumu Ahmet'e anlattığımda sadece tamam dedi. Hiç heyecanlanmadı. Ertesi günü namazdan bir saat önce Ahmet'i alarak Müftü'yü makamında ziyaret ettik. Müftü daha büyük birini beklediğinden küçük Ahmet'i görünce şaşırdı. Peki bu daha çocuk nasıl vaaz verecek? Buralar ufak yerlerdir. Dedikodu söylenti çok olur dedi. Müftü Efendi şaşkınlığını üzerinden atmadan... Hangi konu hakkında vaz edeceğini sordu Ahmedi. Küçük Ahmet şu cevabı veriyordu. Allah ne söyletirse onu söyleyeceğim. Hazırlığım yok. İçimden geldiği gibi konuşacağım. Müftü, peki hiçbir mevzu düşünmedin mi diye sordu. Ahmet, babamın söylediğine göre bu memlekette içki, kumar ve faiz çok ileri derecedeymiş. ''Biraz bunlardan bahsedeceğim.'' ''Müftü Efendi, ben bunu kürsüye çıkarmayayım. Mihraptan konuşsun.'' ''Ziyer abi yanlış olursa ben hemen müdahale ederim. dedi. ''Neyse, hep beraber camiye gittik.'' Ahmet, Mihraptan vaazına başladı. Cemaat o küçücük çocuğu, pür dikkat dinliyordu. Herkeste bir şaşkınlık vardı. Neşe. Bu şaşkınlık yerini hayranlığa bıraktı. Aslında bu yaşta bir çocuğun bu şekilde vaz edebileceğini kimse düşünemiyordu tabii. Vazı bitirdi, namaz kılındı. Çıkarken başta müftü efendi olmak üzere birçoğu yanına geldi, alnından öptü. İlkokul bitmişti. Fatih Koleji'nde orta öğrenimine başladı Ahmet. Bütün ağırlığını Kur'an kursunda Kur'an ilmi öğrenmeye ayırdığı için kolejdeki derslerine hiç çalışmıyor ve ilgilenmiyordu. Sadece iş olsun diye koleje gidiyordu. Kolejle ilgilenmemesine rağmen yine de sınıfı birincilikle bitirdi. Fatih Kolejinde Cuma günleri sınıftaki arkadaşlarını bir araya toplar, hep beraber Cuma namazına götürürdü. Ve yıllar geçti. Küçük Ahmet... Artık büyüyordu. Fatih Koleji'nin ikinci sınıfına başlamıştı ki zaten istemeyerek gittiği okulunu bırakmaya karar verdi. Konuyu ilk önce validesine ardından da babasına açtı. Her ikisinden de hiç destek yoktu. Fakat bir defa kafasına koymuştu. Okulu bırakacaktı ve düşündüğünü de yapmakta gecikmedi bıraktı. Kur'an ilmini öğrenecekti büyük bir İslam alimi olmak istiyordu. Tek ideali buydu. Daha 7-8 yaşında vaazlar vermesinden de bu belli oluyordu. Ailesine kararını bildirdi. Ailesi Ahmet'in kararlılığı karşısında aldığı karara peki demekten başka bir yol bulamadılar. Bundan sonra Ahmet bütün yoğunluğuyla İsmail'a Kur'an kursundan ders almaya başladı. Gündüzler yetmiyor, gecelerde çok kısa geliyordu sanki. Uykuyu yok denecek kadar kısa tutuyordu. Bu şekilde birkaç sene geçti. Bu arada İstanbul'daki ilk vaazını Yavuz Selim camisinde verdi. Cami hınca hınç doluydu. Cübbeli Ahmet Hoca... İlk sohbetinde dinleyenleri mesletmiş, gelecekte büyük kalabalıklara hitap edeceğini, yüz binlerin gönlünde sempati alanı oluşturacağının sinyallerini veriyordu. O Yavuz Selim caminde. Bir yandan sohbetler devam ediyor, bir yandan da ilim tahsili sürüyordu. Sohbetler o derecede etkili oluyordu ki, her geçen gün Cübbeli Ahmet Hoca'nın ünü yayılıyor, ...değişik vilayetlerden davetler gelmeye başlıyordu. Sohbetlerden çok tahsilini düşündüğü için birçok daveti geri çeviriyordu. Bütün gücüyle ilim tahsiline devam ediyordu küçük Ahmet. Hmm. Ders aldığı hocalarıyla küçük problemleri olurdu bazen. Ahmet'in ders temposuna diğer talebe arkadaşları yetişemediğinden... O diğer arkadaşlarını beklemek zorunda kalıyordu. O istiyordu ki dersleri hiç aralıksız çalışalım. Ve bir an önce diğer derslere geçelim. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu temposuna ne hocaları... ...ne de talebe arkadaşları ayak uyduramadığından... ...bazen küçük anlaşmazlıklar oluyordu. Bir gün Rize'den İsmaila’ya bir hoca geldi. Bu hoca talebelerin birkaç dersine girdi... Hocanın ders vermesi Ahmet'in çok hoşuna gitmişti, mutlu oldu. Fakat bu hoca birkaç gün sonra tekrar memleketine geri dönüyordu. Hocanın ders vermede metodu Ahmet'i çok memnun etmişti. İşte, bana ders verecek hoca budur diyordu. Buradaki dersler Ahmet'e yetmiyor, o daha hızlı ve seri bir ders alma istiyordu. Ve bu münasebetle şunu söyleyecekti. Özür dilerim ama... ''Buradaki hocalar bana istediğim dersi vermiyorlar. Beraber ders aldığım talebeler bir dersi üç günde alıyor. Ben onlar için üç gün beklemek zorunda kalıyorum. Halbuki ben bu dersi iki saatte alıyorum. Ben bu hocayla Rize'ye gideceğim.'' dedi.'' Küçük tartışma ve itirazlar tatlıya bağlandı, bütün hazırlıklar yapıldı ve Cübbeli Ahmet Hoca geçmiş meşayiftan miras olarak kalan okumak için gurbete çıkma geleneğini yerine getirmek için yola çıkar. Bunun geçmiş büyüklerin şiarı olduğunun bilincinde olup olmadığını bilmiyoruz o zaman ama daha sonra öğreniyoruz. Daha bir iyi ilim tahsil yapacağına inanıyordu o zamanlar ailesinden, arkadaşlarından çok sevdiği evinden barkından ayrılmayı o yaşlarda göze almak bunun göstergesidir manevi babacığım dediği gönülden bağlı olduğu küçüklüğünden bu yana manevi himayesinde olduğu Mahmud Efendi Hazretlerinden izin almadan ilim tahsiline gitmesi mümkün müydü? Hayır, o da gönlünün sultanına sordu. Efendi Hazretleri, mesele ilim tahsili olduğu için bir şey diyemiyorum. Bizim de rızamız gitmesi yönündedir, dedi. Ve o yaştaki genç, hiç tanımadığı bir ortamda kendisini gece gündüz ilim tahsiline verdi. Buradaki hocası, Ahmet'in bu azmi karşısında hayretten hayrete düştü. Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Takıldığı bir konu olduğunda gecenin ilerlemiş bir saatini düşünmeden hocasına müracaat etti. Hocası uykudaysa kaldırdı, takıldığı yerin cevabını o gecenin vaktinde alırdı. Bir hatırat şöyle. Rize'de Dağlar Tepelikler meşhurdur. Gecenin bir vaktinde kapı çalındı. Acaba bu vakitte gelen kimdir dedik, efhamlandık. Tüfeği kaptığımız gibi kapının yanına gittik. Bir de gördük ki elinde bir kitapla Ahmet. Ahmet, ne işin var bu saatte? Hocam, şu konuyu bir türlü aklımdan atamadım. ''Lütfen bana izahını getirebilir misiniz?'' dedi. Şaşırmıştım. Ta nereden nereye, hem de bir ilim öğrenmek için. Cübbeli Ahmet Hoca, ilim tahsil ederken, hocalarının sürekli sevdiği bir talebiydi. Anlamadığı yeri tekrar tekrar sorar, o yeri eğer çözemezse, ...uyuyamazdı. Cübbeli Ahmet Hoca... 2 yıla yakın bir süre... ...geceli gündüzlü çalıştı ve... ...ilim tahsilini sürdürdü. Nihayet orada öğrenmesi gereken ilimleri öğrendi... ...hocalık icazetini alarak... ...İstanbul'a döndü. İcazetten sonra da... ...İstanbul'da hafızlığa başladı. Dört ay gibi bir zamanda da... ...hafızlığını tamamladı. Cübbeli Ahmet Hoca... ...artık hem hoca... Hem de hafızdı. Dönüşünde çok sevdiği gönlünün sultanı Efendi Hazretlerinin elini öptü. Artık şimdi kendisi de hocalık yapacak ve talebe okutacaktı. Efendi Hazretleri onun için şöyle söylüyordu. Bu çocuğun ilmi vehbidir. Çok okumakla bu ilim elde edilmez. Ahmet bu ilmin farkında değil. Efendi Hazretleri Ahmet'e yakın ilgi gösterir, bu ilgi az da olsa bazı kıskançlıklara sebep olurdu. Ahmet'in mütevaziliği ve alçak gönüllülüğü bu küçük problemlerin kolayca çözülmesini sağladı. Hocalık ve hafızlıktan sonra kendisini ilmi araştırmalara verdi. Gündüzleri gecelere katarak araştırmalarını genişletti. Sabah namazlarına kadar çalıştı. Araştırma ve okuma dönüşünden o kadar büyük bir kütüphaneye sahip oldu ki, aynı yıl yani 1983 yılında 17 yaşında hacca gitti. Efendi Hazretlerinin Cübbeli Ahmet hocamıza yakın ilgi gösterdiydi. Bu ilgi az da olsa bazı kıskançlıklara sebep olmuştu. Ama Ahmet'in mütevazılığı ve alçak gönüllülüğü bu küçük problemlerin kolayca çözülmesini sağladı. Hocalık ve hafızlıktan sonra kendisini ilmi araştırmalara verdi. Gündüzleri gecelere katıyor, araştırmalarına devam ediyordu. Sabah namazlarına kadar çalışıyordu. Günde üç saat, dört saat uykuydu uyku denilebilirse. Araştırma ve okuma isteğinden dolayı ki çok geniş bir kütüphanesi vardı. Aynı yıl yani 1983'te 17 yaşında hacca gitti. Ahmet, hacı gidip geldikten sonra İsmail bazı hocalardan dersler almaya devam etti. Aynı zamanda Tillo'da yetişmiş bazı büyük alimlerden de dersler aldı. Ahmet Hoca hem kendisi alıyordu dersi, bir taraftan da talebeler yetiştiriyordu. Ahmet Hoca bütün yaşamını gerçekten ilim tahsiline ayırdı denilebilir. Babası Yusuf Ünlü'nün o zamanlar maddi durumu oldukça yerinde. Devrin en çok kazanan sanayicileri arasında yer alıyor Yusuf Ünlü. O zamanlar, Türkiye'de birçok sipariş yarıda kalıyordu. Bunun nedenlerinden bir tanesi, sanayide birçok sıkıntının yaşanmasıydı. Türkiye'de bu buhranlı zamanlarda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın babası, çivi fabrikasında oldukça büyük işler yapıyor ve devrin en çok kazanan sanayiciler arasında yerini alıyordu. Babasının zengin olması Ahmet hocayı hiç ama hiç etkilemedi. Tam tersine. Bu konuda zaman zaman eleştirilere uğrardı. Babanın durumu son derece yerinde. Sen ise kendini kurslara kapatmış, ilim öğrenip ilim öğretmekte meşgul oluyorsun diyorlardı. Cübbeli Ahmet hoca bu eleştirilere çok ez kulak tıkar, çok ısrar edenlere de ''Biz yolumuzu bulduk kardeşim. Bizim yolumuz Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Bizim dünya işiyle işimiz yoktur.'' dedi. Değerli dinleyenler, bir anekdotla devam edelim. Yine Yusuf Ünlü anlatıyor babası. ''Nereye giderse gitsin, bir belli markayla ki o zaman... Çoğu insanın sahip olmak istediği ve Türkiye'de özellikle İstanbul'da sayılı olan bir arabayla şoförüyle beraber sürekli sohbetlere giderdi. O zaman yaşı 9 ila onu geçmiyordu. Aynı şekilde araç sohbet ettiği yerde bekler, çıkışta alır ve gitmek istediği yere götürürdü. Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilim tahsilini tamamlamasına rağmen araştırmaları hiçbir zaman bitmedi. İslami ilimleri en detayına varıncaya kadar öğrenmek ve öğretmek amacını taşıyordu. Bu noktada çok sevdiği Mahmut Efendi Hazretlerinin Cübbeli gibi ibare okuyan bir hoca görülmedi sözü. Onun üstün ve zekasını, ilim öğrenmedeki gayretini ...yeterince açıklıyor sanırım. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu insanüstü gayret ve başarısı... ...bazı küçük bir takım sorunları da getirdi. Bazıları onu o kadar çok kıskanıyordu ki... ...dozu bir hayli artırdılar. Bu durumlarda Efendi Hazretleri olaya müdahale ediyor... ...ve işi yatıştırıyordu. Cübbeli Ahmet Hoca bu arada... Eş-dost arasındaki küçük küçük vaazlarına devam ediyor, bu vaazları dinleyenler arasında çok beğenilir oluyordu. Bugün yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen kendisine ziyaret eden Hüseyin Hekimoğlu, Cübbeli Hoca'nın sohbetlerini ilk dinleyenlerden biri. Bakın ne anlatıyor. Bundan 15 veya 20 sene önceydi. Vakit namazını kılmak için Fatih'te girdiğim bir camide namazdan sonra çocuk denecek yaşta bir hoca kürsüye çıktı ve vaaz etmeye başladı. Dikkatimi çekti. Dinlemeye başladım. Bu sohbet sıradan bir sohbet değildi. Bu çocukta enteresan bir durum vardı. Sohbeti diğerlerin olduğu gibi beni de çok etkiledi. Sohbetin bitiminde kendisini tebrik ederek... Rabbimin nazardan koruması için dua ettim, alnından öptüm. Bir daha ne zaman sohbet edeceğini sordum. O gün bugündür onun sohbetlerini dinlerim Hoca Efendi'nin. Allah ondan razı olsun. Biz ondan çok şeyler öğrendik ve istifade ettik. Cübbeli Ahmet Hoca'nın ara sıra bazı muhitlerde sohbetlerde bulunması onun şöhretinin artmasına neden olmuştu. Bir defa onu dinleyen bir daha dinlemek istiyordu. Böylece her geçen gün çevresindeki sempati alanı gelişti. Çevresindeki halka genişledikçe her geçen gün değişik semtlerden illerden davet almaya başladı. Artık Cübbeli Ahmet Hoca hem ilim tahsiline aralıksız devam ediyor, günde 3-4 saatlik uykuyla Sabahlara kadar çalışıyor, hem talebelerine ders veriyor hem de akşamları değişik bölgelerde davetlere icabet ederek sohbetler gerçekleştiriyordu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaşının küçüklüğüne rağmen sohbetlerinin üzerinde durduğu çok önemli ve bilinen bir gerçek. Sanki 30-40 yaşında kendini geliştirmiş olgun bir insan hali vardı. Ve şunu söylüyordu sohbetler konusunda o yaşlarında. Allah ve Resulünün rızasını kazanmak. Onların gittiği yoldan giderek insanlığı ebedi saadete ulaştırmak. Toplumun baş belası olan içki, kumar ve fuhşiyata karşı insanları uyarmak. Vatan ve millet sevgisini insanlara aşılamak. Toplumun ahlak yapısını bozacak, insanları rahatsız edecek hareketlerden uzak durulması, insanların birbirinin kardeşi olduğu, beşeri ilişkilerde bu kardeşlik duygularıyla birbirlerine karşı hareket etmeleri gerektiği, sevgi ve muhabbet gibi konuları işliyordu. Ömrünü insanların dünyevi ve uhrevi mutluluğuna adayan bir gönül dostuydu o. Zaman ilerledi Askere gitmek Fakat Bu kolay bir şey değildi İsteği buydu Bir an önce askere gitmek istiyordu Etrafına duyurdu Askere gideceğim İnşallah geldiğimde şu şu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Muayene olmak için askerliğe gitti, askerlik ocağına ama bir haber aldı. Seni askeri hastaneye sevk edeceğiz. Askeri hastanede yapılan muayenesinden sonra heyet şu sonuca vardı. Ahmet Mahmut bu haliyle askerlik yapamaz. Bu sonuç Ahmet Hoca'yı son derece üzmüştür. Etrafındakiler bunu çok net bir şekilde tezahür etmiştir. Ama elden bir şey gelmez. Ve hastalığını, şeker hastalığının ilk sinyallerini işte o zaman almaya başlar. Cübel Ahmet Hoca Efendi'nin sohbetleri tüm ülke saatine yayılmıştır artık. Her gün değişik bölgelerden davetler gelmekte, hoca efendi bu davetlere mümkün mertebe cevap vermeye çalışmakta, birçoğuna da zaman darlığından yetişemeyerek geri çevirmektedir. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendine has sohbet üslubu, sempati alanının genişlemesi ve ilginin artması, aslında bazı sorunları da, talepleri de beraberinde getirdi. Bu geniş kitlenin oluşturduğu ilgi alanına, değişik ihtiyaç sahipleri de girmeye çalıştı. Bunlar fakir, geçim darlığı çekenlerden tutun, okumak için memleketini terk ederek İstanbul'a gelen öğrencilere yardıma kadar, öğrencilere bursdan, hayır kurumlarının yardım talebine kadar birçok istekle karşı karşıya kalır. Bu yoğun ilgi ve talep, Ahmet Hoca'yı arayışa iter. Nihayet yakın çevresiyle yaptığı istişareler sonucunda, merkezi Fatih ilçesinde olmak üzere bir vakıf kurulmasına karar verilir. 1990'lı yılların başında kurulan ve faaliyete geçen vakıf, kısa zamanda tüzüğüne uygun çok büyük hizmetler yapar. Öğrencilere burstan, hayır kurumlarının yardım talebine kadar, birçok istek artık yapılmıştır. Binlerce ihtiyaç sahibi, bu vakfın imkanlarından faydalanır. Ülkemizin milli ve birlik bütünlüğünü ehemmiyetle gözeten, bu konuda görev yapan Müslüman vatan evlatlarına dualarını hiçbir zaman eksik etmediği gibi, bütün sevenleri de bu yönde ona sevgilerini beyan etmişlerdir. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi net tavrı üzerine dindeki hurafe ve bid'atlerle mücadele etmeyi kendisine şiar edindiği için ehl net sünnet çizgisinin dışına çıkmadığı ve çıkmayacağına söz verdiği için bu net tavrı yüzünden zaman zaman da kimliği belirsiz illegal güç odaklar tarafından tehdit edilmiştir. Bu konuda yakın çevresi hocayı uyarır. Biraz daha temkinli konuş. Ona buna karışma denir. O bu uyarılara şunu söyleyecektir. Bana birçok şey teklif edildi. Utanmadan yüzüme söylediler. Şu yanlışa karışma. Sana şunu verelim. Şunun hakkında konuşma. Şu senin olsun. Vallahi şunu dedim. Hasbunallahi ve nîmel veki. Şiddetin her türlüsüne karşıydı. Bu konuda çevresine uyarılarda bulundu. Özellikle provokasyonlara karşı sempatizanlarını uyardı. Lütfen dedi, askere, polise ve hiçbir insana kötü davranmayın. Bunun en son örneği tutuklanması esnasında yaşanmıştı. Yıllar önce, yakın çevresinde bulunanlara şunu söylüyordu. Ne olur, hiçbir yanlış harekete müsaade etmeyin. Sevenlerimizi kışkırtmak isteyenler olabilir. Onlara söyleyin, herhangi bir kışkırtma ve provokasyona gelmesinler. Başına gelen musibetler ve iftiralar için söylediği sözler, onun ne derece yüksek makam sahibi olduğunu göstermiyor mu? Bela için bela, zehep için lehep gibidir. Kişi dinindeki sağlamlığına göre imtihan olunur. Dininde sıkı olana büyük bela, zayıf olana küçük musibetler gelir. Cübbeli Ahmet hocamızın ömrü boyunca dünya işleriyle alakası olmamıştır. 8-9 yaşlarında, o zaman sayılı olan arabalardan İstanbul'da bir tanesi zaten kendisine tahsis edilmiş ve bu aracı da sadece sohbetten sohbete giderken kullanıyordu. Böyle olmasına rağmen zengin bir aileden gelmesine rağmen para ile işi olmadı. Halbuki babasının işini devam ettirip paraya para demeden devam edebilirdi yaşamını. 1997 yılında kadar, babasının kazancıyla geçimini sağlayan Cübbeli Ahmet Hoca, 1997 yılında babasının işlerinin bozulması ve iflas etmesi neticesinde çok sıkıntılı günler de geçirdi. 1997 yılından sonra, bizzat kendisinin kaleme aldığı Risalelerin telif geliriyle geçimini sağladı. Sohbetlerinden dolayı birçok defa adli takibata uğradı. Bu adli takibatlar neticesinde ya beraat etti ya da takipsizlik kararı alındı. Bunca yıldır yaptığı sohbetler neticesinde defalarca adli takibata uğramasına rağmen hiçbirinden hüküm giymedi. Emniyet birimlerinin her davetine icabet etmiş gerek emniyeti, Gerekse adli makamları aldatma, yanıltma ya da oyalama yoluyla hiçbir zaman onları üzmemişti. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, bundan yıllar önce ilmi faaliyetlerine devam ederken 28 Şubat sürecinden sonra yaşanan mevzuları daha yakinen hissedecekti. Medyada yer alan birçok karalama haberi tam tersine döndü Allah'ın izniyle. Ne kadar iftiralar atıldıysa da birileri şunu söyleyecekti: Bu cübbeli nasıl bir adam? O kadar oyunlar oynanıyor ama hepsinden daha güçlü çıkıyor. Ehli Sünnet ve cemaat itikadi doğrultusunda bir gram taviz vermeden yoluna devam etmesi bazı çevreleri de rahatsız ediyordu. Suikastler düzenlenmek istedi, baskılar ve tehditler geldi. Medyada bir karalama kampanyası aldı başını gitti. Hepsinden aklandı. Çevresindeki bazı insanların onu yıllardır yanında ekmeğini yiyen ve Hocamızın haberi olmadan arkasından işler çevirenlerin kurbanı oldu. Bir sohbetinde Cübbeli Ahmet Hoca şunu söyleyecekti. ''Yahu beni siz ne zannediyorsunuz? Ben alimim. O evliyalardan değilim. Evliya, eğer bir hak dostu görmek isterseniz Mahmud Efendi Hazretlerimize bakınız.'' Bizler kalp gözü açık olan insanlar değiliz. Eğer öyle olsaydım etrafımdaki insanların niyetlerini bilmez miydim? Ve yıllar geçti. Televizyon ekranlarında milyonlara seslenmeye başlamıştı. Birçok insan ilk başta eleştirmişti. Acaba Cübbeli Ahmet Hoca'nın televizyonda ne işi vardı? Acaba para mı alıyordu? Acaba, acaba. Bunların hepsine şu cevabı verecekti. Ben bir lira para almıyorum. Sadece hiç İslam'dan, Allah'tan Celle Celaluhu, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem haberdar edilmemiş bir insana dahi ulaşmak, daha abdest almamış, Hayatında gusül nedir bilmeyen insanımız var. Bunlara seslenmek istedik ve her hareketimizde Efendi Hazretlerimizden de iznimizi aldık. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi birçok rahatsızlığı da beraber yaşıyordu ve bunlar artarak devam etti. Seneler önce açık kalp ameliyatı oldu. Bu ameliyat yaklaşık 6,5 saat sürecekti. Ameliyata girerken de çıkarken de aynı şeyleri tekrarladı. kelime şahit getirdi ve dualar etti. Yatarken de namazındaydı. Kendine geldikten sonra ilk sorduğu da namaz vakti oldu. Şah damarlarından bir tanesine stand takıldı. İki kez anjiyo oldu. Behçet hastalığı ve şeker hastalığı da onu en çok zorlayan hastalıklar arasındaydı. Cübbeli Ahmet Hoca resmi web sitesi ve şu an itibariyle bu da kayıtlara geçsin, hatıralarda yer alsın diye. Bir de yaşadığım bir anıyı sizlerle paylaşayım. Daha önce anlatmıştım. Cübbeli Ahmet hocamızın sizin sorularınıza cevaben hazırlamış olduğu bir program vardı. Biz de kendisine sizlerden gelen soruları iletiyor ve hem radyoda hem de video kaydı olarak size iletiliyordu bunlar. Arkadaşımızla beraber kameramızı aldık, evine gittik. Hocamız her zamanki gibi oldukça sıcak karşıladı. Sanki 30-40 yıldır beraber bir ahbaplığımız olan e, böyle yaşatımız bir insanmış gibi davrandı. Ve kamera açıldı, ışıklar ayarlandı. Hocamızla sohbetimize devam ederken birden Cübbeli Ahmet Hoca'nın yüzünün renginin değiştiğini hissettim. Bu sefer arkadaşımızla göz göze geldik. O sırada bir soruya cevap veriyordu. Zar zor soruyu bitirdi ve kısa bir ara verebilir mi istedi? Tabii ki hocamız dedik. Ardından hemen o görevli arkadaşlardan geldiler. Parmağından bir kan aldılar. 480 çıktı. Şeker Biraz dinlen hocamız işte siz istirahatinize bakın biz daha sonra çekeriz deyince şunu söylemişti hiç unutmam. İbrahim dedi bu soruları gönderen insanların hakları var onları bekliyorlar. Geçen haftadan da kalan birkaç soru var hak geçmesin bir insan daha şu zor günlerde bir şey öğrensin benim halim olduğumdan değil ben bu hastalıklarla artık yaşamayı öğrendim bir şekilde. İdare ediyorum ama ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu fitnelerin çoğaldığı bir zamanda şunları öğrensin. Bana bir müsaade edin dedi. Bir 10-15 dakika o da sana çekildi. Sonra geldi. Ve programımızı bitirdik. Kendisi inşallah tez zamanda aramızda olur. Ee, ben birebir onunla yakın temas içerisinde olmayan insanlar için içimden gelen bir cümleyle programı bitirmek istiyorum. Etrafta birçok arkadaşımız var. Akrabalarımız var. Hani derler ya insan bu devirde kime güveneceğini bilmiyor diye. Uzun yıllardan sonra bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok ilginç bir insan en ilgiyle karşıladığım yönlerinden bir tanesi sokaktan geçen bir insan örneğin aracına binecek bir amcamız geldi veya bir teyzemiz veya genç bir çocuk geldi hiçbir zaman arkasına dönüp de aracına binen birisi değil nasılsınız hocam iyi misiniz mesela birisi bir şey söyledi sağ olun efendim dedi o eğer Hocam dualarınızı istiyoruz deyince... ...efendim ne demek bizler sizin dualarınızı istiyoruz dedi. Havaalanına giderken... ...bir tane bayan yanına gelecekti. Ve şunu söyleyecekti. Bu ülke sizin gibiler yüzünden bu hale geldi. Tebessüm edecekti. Ona doğru dönüp... ...inşallah bizden bir zarar gelmez. Üzülmeyin. Allah size de hidayet etsin diyecekti. Evet programımızın sonundayız. Biraz elbette duygulu anları oldu ama kendisinin ben bir e, mesajıyla bitirmek istiyorum. Daha doğrusu mesajlarken sohbetlerde anlattığı çok vurguladığı bir şeydi. Başımıza gelen her şey Mevla'mızdan. Sabır dünyası, sıkıntı dünyası. Eğer eğer bu dünyada bu sıkıntıları çektikten sonra Mevla'mızın rızasına kavuşabilirsek ne mutlu bize. Bu söz çok ...lezzetli bir söz arkadaşlar... ...değerli dinleyenler... ...bakalım... ...şu sözü... ...bir yerlerden... ...hatırlayacak mısınız? Allah'ım bana...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 Neyimiz gidecek, kaça patlayacaksa da Biz imanımızdan, şu ehli sünnet idikamdan vazgeçmemek üzere şartlıyız ve kayıtlıyız Biz Allah için korkmayacağız, çekinmeyeceğiz, hakkı söyleyeceğiz Şeytanın dostlarıyla savaşın Şeytanın dostlarıyla ne demek istedi orada? İşte ehli sünnet dışı bu inançları millete açlamak isteyenlerle ve korkmayın, şeytanın hilesi çok zayıftır. Biz bu işin derdindeyiz. Hakikaten neyimiz gidecek, kaça patlayacaksa da, biz imanımızdan, şu ehl-i sünnet, vazgeçmemek üzere şartlıyız ve kayıtlıyız. Eğer benim dinime, itikardıma bir halel, bir ceval geliyorsa, böyle bir faaliyet varsa, biz buna cevap vereceğiz. Allah yolunda cihat budur. efendim asker polis düşmanı değiliz. Asker polis bizim evladımız, kardeşimiz canımız ciğerimiz. Biz gönderiyoruz. Biz tavsiye ediyoruz. Biz darül harpçi değiliz. Biz cumasızlardan değiliz. Cuma kılınmaz darlardır diyenlerden değiliz. Bize askere gidelim mi bu memleketi diyenlere fedbağımız mutlaka gidilmesi lazımdır. Askerden kaçmak diye bir şey yoktur. Çünkü vatan dava edilmesi namus müdavaa edilmesi buna bağlıdır. Bu kadar gidenlerin de hakkına Tecavüzdür, mutlaka gidilmelidir. Dinimiz gidiyor, dinimiz göz göre göre gidecek. Bize ne lazım? Kardeş, dert değildir. Gide dünya, kala din. Dert odur ki, kala dünya, gide din. Bizim lambamız var, ışığımız var, uçağımız var, yemeğimiz var, içmeğimiz var. Şöyle ilerledik, böyle ilerledik derken... Biz eğer Müslüman olmayan, İslam dışındakilerin de cennete gideceği, onların batıl dinlerine de hak görürsek, bu itikata dönersek bizi kim kurtaracak ahirette? Kıymetli alekülefem dinleyenler, dünyanın neresinde olursa olsun bizi dinleyen bütün kardeşlerimiz, bizim meclis arkadaşlarımızdır, sohbet arkadaşlarımızdır, ders arkadaşlarımızdır. Bu bir kardeşliktir, bu bir hukuktur ve bu irtibat, ve alaka ahirete kadar. Gülmekle kalmayacaktır. Ahirette de devam edecektir. Çünkü dostluğumuz Allah içindir. Tanışmamız Allah içindir. Allah içindir. Allah içindir. Programımızın sonundayız kıymetli dinleyenler. Sürçülisaneti sekaf olan İnşallah güzel haberleri alma ümidiyle. Herkesin bir sınavı var. Hocamızın da bir sınavı var. Bu sınav bizim üzerimizde de var, unutmayalım. Yaklaşan bir Noel tehlikesi var, hocamızın çok üzerinde durduğu. Bu sohbetleri Lali Gülefem'de, Arifan Dergisi.com'da, Ahmet Hoca.tv'den dinleyip, okuyup takip edebilirsiniz. E-kitap formatında cep telefonlarınıza, bilgisayarlarınızı indirip okuyabilirsiniz. İnsanlara tatlı tatlı bunları aktarmaya, uyarmaya devam edelim.